MÜLK suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Mülk, hükümranlık ve yönetim anlamına gelir. Sure, her şeyin mülkünün, hükümranlık ve tasarrufunun, Allah'ın kudret elinde olduğunu ifade ederek başladığı için, bu atla anılmıştır. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Tabarık al-Ladhi biyedhihi Mulk ve O, Allah külümü kadir. Hükümlülük elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Onun her şeye gücü yeter. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبَلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için, ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. اَلَّذ۪ي <gülüyor> Yedi ما üst üste tabaka halinde yaratan odur Rahman olan Allah'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü göğe çevir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü iki kez daha çevir. Tekrar tekrar bak. Herhangi bir bozukluk bulamayan göz yorgun ve bitkin olarak sana dönecektir. Walaqad zeyennas dunya ve Ve sa'ir. Andolsun ki biz en yakın göğü kandil gibi parlayan yıldızlarla süsledik ve onları şeytanlara atılacak ateş parçaları kıldık. Ahirette de onlar için alevli ateş azabını hazırladık. Rabblerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيض كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها كلما Oraya atıldıkları zaman, onlar cehennemin neredeyse öfkesinden çatlayacak bir halde kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Oraya her bir topluluk atıldığında, cehennemin bekçileri onlara, Size bir uyarıcı gelmedi mi diye sorarlar. Alu bela şeyin illa fi Onlar da evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Ama biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz, demiştik, diye cevap verirler. <gülüyor> Eğer onların sözünü dinleseydik veya düşünüp anlasaydık, şu alevli ateşe atılanlar arasında olmazdık derler. Böylece günahlarına itiraf ederler. Bırak alevli ateşe atılacaklar, Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar. <Gülüyor> Şüphesiz ki görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوِجَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Siz sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunanı hakkıyla bilir. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ Yaratan bilmez mi hiç? O her şeyi bütün incelikleriyle bilir, her şeyden haberdardır. Huwa alladhi jaalakum al-arba dalun, Yeryüzünü size boyun eğdiren odur. Öyleyse yenin sırtlarında gezip dolaşın ve Allah'ın verdiği rızıktan yiyin. Sonunda dönüş yalnız O'nadır. <gülüyor> Kudret ve ile gökte bile hükümran olan Allah'ın sizi yerin dibine batırmayacağından ve arkasından da hemen yerin sarsılmaya başlamayacağından emin misiniz Em emmin tumme bis yursil Yahut gökte bile hükümran olan Allah'ın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz O zaman tehdidimin nasıl olduğunu anlayacaksınız Andolsun ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı ama bak beni inkar nasıl oldu Avelem yarou ile tayir thawquhum safatu şeyin Onlar Üzerlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan, ancak Rahman olan Allah'tır. Gerçekten O her şeyi hakkıyla görür. اَمَّنْ <gülüyor> هَذَا اِنِ الْكَافِرُونَ اِلَّا ف۪ي غُرُورُ Yahut Rahman olan Allah'tan başka size yardım edecek taraftarlarınız kimdir? İnkar edenler büyük bir aldanış içindedirler. اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي in اِنْ اَمْسَكَ رِزْقُهُ بَلَّجُّوا ف۪ي ve وَنُفُورُ Yahut Allah, verdiği rızkı kesecek olsa, size rızık verecek olan kimdir? Doğrusu onlar, bir azgınlık ve nefret içinde değenmektedirler. أَفَ <gülüyor> مَنْ يَمْشِي مُكِبَّنْ عَلَى وَجْهِهِ اَهْدَاءً şi seviye Must şimdi yüz üstü yürüyen mi daha doğru gider yoksa dosdoğru doğru bir yolda dindik yürüyen mi قُلْ هُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفْتِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Ey Muhammed! De ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yaratıp yeryüzüne yayan O'dur. Sonunda yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız. وَيَقُولُونَ Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz, bu azap vadisi ne zaman gerçekleşecek diyorlar. Ul inna'l <Sessizlik> ilmu 'indallahi ve Sendeki buna ait bilgi sadece Allah'ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. فَلَمَّارَ اَوْهُ زُلْفَةً سِيَتْ وُجُوهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَقِيلَ Nihayet o azabı yakından gördüklerinde, inkar edenlerin yüzleri simsiyah kesilir. Onlara, işte sizin isteyip durduğunuz azap budur denir. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَعِيَ اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِر۪ينَ De ki, Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse de, bize merhamet etse de, söyleyin bakalım kâfirleri acı bir azaptan kim kurtarabilir? De ki, bizim inandığımız ve yalnız kendisine güvendiğimiz Rahman olan Allah'tır. Kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında siz de bileceksiniz. قُلْ De ki, eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa, ne dersiniz? Size kim bir akarsu getirebilir? Kalem Suresi bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Birinci ayette kaleme yemin edilerek başlandığı için sure bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Vel kalemi ve Ma yasturûn. Mâ ente bi ni'meti rabbika bi <bimecnun> Nun Kaleme ve kalem erbabının satır satır yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir delidisin Ve inne leke le ecren gayr <gülüyor> memnun وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ Gerçekten senin için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzerindesin. فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. <gülüyor> Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapan kimseyi daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de çok iyi bilir. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ Ey Muhammed! Sen gerçeği yalanlayanlara uyma. وَدُّوا لَوْ تُدَهِنُ فَيُدَهِنُونَ Onlar isterler ki, sen onlara yumuşak davranasın, onlar da sana yumuşak davransınlar. ولا تقع كل حلاف مهين هم الناسى ان بنمين من ناعل الخير معتد ''Utullin en kâne Çok yemin edene, aşağılık kimseye, herkesi kınayana, söz götürüp getirene, iyiliğe engel olana, haddi aşana, günahkara, katı kalpliye, bunların ötesinde soysuzlukta damgalanmış olana, malı ve oğulları vardır diye sakın iltifat etme. İza tutla aleyhi ayatuna Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o bu öncekilerin masallarıdır der. Sanasmuhu alal hurtum Yakında biz onun burnunun üzerine damga vurup işaretleyeceğiz. İnne Gerçekten biz. Bahçe sahiplerine imtihan ettiğimiz gibi, onları da imtihan ettik. Hani o bahçe sahipleri, sabahleyin kimse görmeden onu mutlaka devşireceklerine dair yemin etmişlerdi. Onlar bir istisna yapıp, inşallah da demiyorlardı. فَقَافَ عَلَيْهَا قَائِثٌ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ve elsahat onlar daha uykudayken o bahçeyi rabb'in tarafından gelen bir afet sardı da bahçe yanıp simsiyah kesiliverdi ve tanadu musbihin anigdu ala hartikum onlar sabahleyin birbirlerine eğer devşirecekseniz mahsulünüzün başına erken gidin diye seslendiler. Ve Bugün sakın bahçeye bir yoksul girip yanınıza sokulmasın diye aralarında gizlice fısıldaşarak gittiler. Hem de yoksulları mahrum etmeye güçleri yetermiş gibi erkenden gittiler. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا Bahçeyi o halde görünce, herhalde biz yolumuzu şaşırdık dediler. Gerçeği anlayınca da, hayır biz mahrum bırakılmışız dediler. Onların orta yolu tutan en insaflıları, ben size dememiş miydim, Rabbinizi tesbih etmeniz gerekmez miydi dedi. Alusu <gülüyor> bee Onlar da Rabbimizi tenzih ederiz Doğrusu biz zalimlermişiz dediler. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar. Qaloo ya weylenâ inna kunnâ taagiyin Asâ rabbuna en yubadilana khayram minhâ inna ilâ rabbina râgiboon onlar, yazıklar olsun bize. Biz gerçekten azgınlarmışız. Olur ki Rabbimiz bize bundan daha hayırlısını verir. Biz gerçekten Rabbimize dönüyor, her şeyi yalnız ondan istiyoruz dediler. kedalikel ve la'adabul âkirati ekber. Lahu kânû İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi. <gülüyor> Şüphesiz ki takva sahipleri için Rablerinin yanında nimetlerle dolu cennetler vardır. Efendimiz ﷺ, şükürlerle cennetlerle biz Müslümanları hiç suçlular gibi yapar mıyız? مَا Size ne oldu? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ ف۪يهِ تَدَرُسُونَ اِنَّ لَكُمْ ف۪يهِ Yoksa sizin bir kitabınız var da Seçip beğendiğiniz her şeyin sizin olacağını onda mı okuyorsunuz? Emlekum eyman aleyna baligatu ila tahkumun. Yoksa üzerimizde sizin lehinize neye hüküm verirseniz mutlaka sizin olacaktır diye kıyamete kadar sürecek yeminler mi var? selhum ayyuhu bizalika za'im ey muhammed sor onlara bu iddiaya onlardan hangisi kefildir emlehum şurakao felyetû bi şurakâihim in kânû sâditîn Yoksa onların bu sözde ortakları mı var? Eğer onlar doğru sözlü kimselerse, hemen ortaklarını getirsinler. يَوْمَ <gülüyor> يُكْشَفْ O gün baldırlar açılır. Gerçekler ortaya çıkar. Onlar secdeye davet edilirler. Ama artık buna güçleri yetmez. Gözleri dehşetten baygın düşmüş, kendilerine de bir zillet bürümüştür. Oysa onlar safa sağlam oldukları halde de secdeye davet edilmişlerdi. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدَرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَاُمْلِي لَهُمْ Sen bu Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ben onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tedbirim sağlamdır. <gülüyor> Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da ağır bir borç altına mı giriyorlar? Yoksa gaybın bilgisi yanlarında da oradan mı çıkarıp yazıyorlar. Esbir li hukmi la huwa Ey Muhammed, sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık tarafından yutulan Yunus gibi aceleci olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine niyaz etmişti. Eğer ona Rabbinden bir nimet yetişmeseydi, kınanmış olarak çıplak bir araziye atılacaktı. Fajtaba hürbuhu fajaluhu min alsalihin. Fakat Rabbi onu peygamber seçti ve salih kimselerden kıldı. Ve ikadul lüvin kafaul yuzlukun kab abacarimlem. Doğrusu inkar edenler Kur'an'ı dinledikleri zaman neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. Onlar kıskançlıklarından dolayı o bir dilidir diyorlardı. Illa Oysa Kur'an, Alemler için bir öğütten başka bir şey değildir. Hakk'a Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Hakk'a, mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet anlamına gelir. İlk ayet bu kelime ile başladığı için, surede bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim el -uh. Kıyamet mel -uh. Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet? Ve mâ edera mutlaka gerçekleşecek olan kıyameti sana ne bildirdi semut ve at kavimleri başlara çarpacak olan kıyameti yalanladılar Bu yüzden Semut kavmi korkunç bir gürültüyle helak edildiler وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ gelince, onlar da şiddetli ve dondurucu bir kasırgayla helak edildiler. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبَعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا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 Şimdi sen onlardan geri kalan birini görüyor musun? Firavun da ondan öncekilerde altı üstüne getirilmiş memleketlerdeki Lut kavmi de o büyük hatayı işlediler. فَعَصَوْ رَسُولَ onlar Rabblerinin peygamberine isyan ettiler. Allah da onları arttıkça artan bir azapla yakalayıverdi. İnna lamma qalma uhamlna kum fil jariyeh, bi najaalha l-kum tazkira tow ta'iyeh a'dunu wa'iyeh.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 فيَوْمَئِذٍ ah. Sura bir defa üfürüldüğü, yer ve dağlar kaldırılıp, bir tek çarpışla darmadağın edildikleri zaman, işte o gün olacak olur, kıyamet kopar. وَاِنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ <وَاهِيَه> Gök yarılır, o gün zayıflar, düzeni bozulur. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ اَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً Melekler göğün etrafında dururlar. Rabbinin arşını o gün onların da üstünde sekiz melek taşır. يَوْمَئِذِنْ تُعْرَضُونَ Siz o gün hesap için Allah'ın huzuruna çıkarılırsınız. Sizden hiçbir şey O'na gizli kalmaz. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقَرَعُوا كِتَابِيَةً İnni wanantu anli molaqin hisabiye Kitabı sağ verilen kimse yanındakilere işte alın okuyun kitabımı gerçekten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum der. Ve huwa fi 'ayshati raddiye fi jannatin 'aliye utufuha daniye Artık o, meyveleri sarkmış olan yüksek bir cennette, hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Cennettekilere, geçmiş günlerde yaptıklarınızın mükafatı olarak, yiyin, için, afiyet olsun denir.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 fi miskin Allah zebanilere şöyle der tutun bağlayın onu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 لَا إلا الخاطئون. Bu yüzden bugün onun burada candan bir dostu yoktur. Sadece günahkarların yiyeceği, kanlı irinden başka bir yemeği de yoktur. فَلَا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 ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون bir kahin sözü de değildir ne kadar da az düşünüyorsunuz تنزل من رب o alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ Eğer Peygamber bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı,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 Üçüncü ayette Allah'ın yüksek derecelere sahip olduğu ifade edildiğinden surede bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Se'ele Sa sâilun bi'azâbin vâki'' Bil kâfirîne leyse lehû dâfi' Minallâhi zil mi Birisi yüksek dereceler sahibi olan Allah tarafından kafirlere gelecek ve hiçbir kuvvet tarafından önlenemeyecek olan azabı istedi. Melekler ve Cebrail o derecelerin her birine, Müddeti dünya seneleriyle 50 bin yıl kadar olan bir günde çıkarlar. Nas bir sadaran cemila İnnehum yarunuhu baida ve narahu qariba Ey Muhammed şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar kıyamet azabını uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görüyoruz.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 Yawad'u almugaramu lahu yafetedi min arzab yawmi idim bibanih وصاحibatihi wakihi wafasihlatihi التي tuwi waman fi alar di jamiaan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 ancak namaz kılıp, namazlarına devam edenler bunun dışındadır. Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için belli bir hak vardır. Velzinin yusaddikun biyevmiddin Velzininhum min azabirabbihim mushfikun Onlar hesap ve ceza gününü tasdik ederler ve onlar Rablerinin azabından korkarlar çünkü Rablerinin azabından kimse emin olamaz. Valladîne hum li furûcihim hâfizûn illâ alâ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 Emanetlerini gözetip sözlerini yerine getirenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar ve namazlarına şartlarına uygun bir şekilde devam edenler var ya, işte onlar cennetlerde kendilerine ikram edilecek olan kimselerdir. فَمَا لِلَّذ۪ينَكَ فَرُوقِ بَلَكَ مُحْطِعِينَ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ Ey Muhammed! İnkar edenlere ne oluyor da sağdan soldan gruplar halinde alay etmek için sana doğru koşuyorlar?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 Biz onları kendilerinin de bildiği bir damla sudan yarattık. Fale, uqasimu bi Rabb al-masharik wa al-mawarib, inna laqadiru ala an nubdila khairan minhum, wa ma nahnu bi masbuqin.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 batıl inançlara dalsınlar oynasınlar yevme yahrucun min el ejdat siran ka ennahum ila nusbin yufudun khashi'atan abasaruhum terhaquhum billah zalika el yevm kanu onlar o gün gözleri dehşetten baygın düşmüş ve kendilerine zillet bürümüş olduğu halde sanki dikili taşlara doğru koşuyorlarmış gibi kabirlerinden hızla çıkarlar. İşte onlara vaat edilen gün bugündür. Nuh Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure Nuh peygamberden söz ettiği için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim İnna arsalna Nuha ila qaumihi an anzir qaumak an anzir qaumak min qabli an yatiyahum adab alim biz gerçekten kendilerine acı bir azap gelmeden önce kavmine uyar diye Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينَ اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ وَاَطِيعُونَ Yüfirler konununun büküm ve yuaxir kum ilah ajal musalem. İnna ajal Allahı İda Jaa. Aleyuaxir Loukun tum tağlamun. Nuh onlara dedi ki, ey kavmim. Ben sizin için gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin ki, Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belirli bir zamana kadar azapsız olarak ertelesin. Çünkü inanmazsanız, azabınız için Allah'ın takdir ettiği süre gelince artık ertelenmez. Eğer bunu bilseydiniz, inanırdınız. قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَجِدَهُمْ دُعَاءً اِلَّا فِرَارًا Yine Nuh Rabbine niyazla dedi ki, Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Ama benim davetim onlara, kaçışlarını arttırmaktan başka bir katkıda bulunmadı. وَاِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْثِيَابَهُمْ وَاسْتَغْشَوْثِيَابَهُمْ وَاسْتَغْشَوْثِيَابَهُمْ وَاسَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اِسْتِكْبَارًا senin kendilerine bağışlaman için Sonra davet ettim. Senin kendilerini bağışlaman için onları her imana davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için örtülerine büründüler. İnanmamakta direttiler. Büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra ben onları açıktan açığa imana davet ettim. Senin <gülüyor> eğlentu lehum ve esrartu lehum israra innehu gaffara sonra da kendilerine hem açıkça ilan ettim hem de onlarla gizli gizli konuştum dedim ki Rabbinizden bağışlanma dileyin çünkü o çok bağışlayıcıdır yursilis semâ e dileyin ki size bol bol yağmur yağdırsın. Sizi mallarla oğullarla desteklesin, Sizin için bahçeler var etsin, Sizin için ırmaklar akıtsın. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ Size ne oldu da Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Oysa O sizi çeşitli merhalelerden geçirerek yaratmıştır. Alam تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ saba سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وجعل للقمر فيهن نورًا وجعل الشمس سراجا Allah'ın yedi göğü nasıl tabaka tabaka yarattığını, onların içinde ayı bir nur kıldığını, güneşi de ışık saçan bir kandil yaptığını görmüyor musunuz? Vallahu en betakum min el-ardı nebata ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا Allah sizi bir bitki gibi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi tekrar oraya döndürecek ve sizi yine oradan diriltip çıkaracaktır. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاقًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا Allah, Yeryüzünü üzerinde geniş yollar yapıp dolaşasınız diye sizin için bir sergi gibi yaymıştır. O alenuhu rabbi innahum lam maluhu ve illa inanmayınca Nuh, Rabbine yönelerek dedi ki, ey Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler. Malı ve çocuğu kendisinin sadece azgınlığını arttıran bir kimseye uydular. Büyük büyük tuzaklar kurdular. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاعَنْ وَلَا يَغُوْتَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Ve, Suva, Yevus, Yevuk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin dediler. وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا böylece birçoklarını saptırdılar sen de o zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır mimme hotin atihim ugriqu fe edhilu nara falam yecidu min onlar hataları yüzünden suda boğuldular ve ateşe sokuldular kendileri için Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar ve qal nuhur rabbi la ter al ard min al kafirin İnne k intedar kafara. Nuh dedi ki, Ey Rabbim, Yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma. Çünkü sen onları bırakacak olursan, onlar senin kullarını saptıracaklar. Sadece günahkar. Ve çok inkarcı kişiler doğurup yetiştireceklerdir. رَبِّ Ey Rabbim! Beni, anamı, babamı, iman ederek evime gireni, bütün inanan erkekleri ve inanan kadınları bağışla. O zalimlerinse sadece helakın arttır.